we well... He's a Dostlar, Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Arçumet Gürçay ve yayın masasında sevgili Selahattin Çolak radyolarınızın başında hepinize keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Hepimizin hayatında akordiyonun bir yeri vardır diye tahmin ediyorum. Yani benim için tanrısal bir çalgı akordiyon. Bugün 6 Mayıs Dünya Akordiyon Günü ve bugün bizi bazen neşelendiren ama genellikle hüzünlendiren sesiyle ak akordiyonla icra edilen ezgileri dinleyeceğiz. Türkiye'den akordiyon ustalarına yer veriyorum bugün programa bir Stavros Kuyumtis bestesiyle başladık. Safet Timpoli. Muammer Ketencoğlu çaldı ve söyledi. Bu kayıt 2017 senesinde yapılan bir canlı kayıttı. 2014 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya Akordeon Günü Konseri işte müzikleri müzikleriyle olduğu kadar e, vefa yüklü sözleriyle de aklımda yer eden bir e, konser olmuştu. E, i̇şte e, Muhammed Ketencoğlu konserine başlamadan Salih Usta'yı e, izleyicilerle tanıştırmış. İşte uzun alkışlara Salih Usta da bir selamla karşılık vermişti. E, Salih Usta şöyle e, Balkan göçmeni e, bir abimiz ve... E, ...akordiyon tamirinde... ...oldukça e, usta bir... E, ...insan ve işte Bayrampaşa'da... ...küçük bir atölyesi var... Ee, daha sonra konserin sonunda bu kez İberya Özkan, e, Muammer Ketencoğlu'nun işte akordiyonun Türkiye'de tanınmasına kendilerinden çok daha önce başladığından söz ederek işte teşekkürlerini ifade etmişti. İşte konserde Edward Aris ve diğer ustalar da unutulmamıştı. E, programın sonunda bu konserden final e, şarkısını da dinleteceğim. İberia Üskan'ın da o gün belirttiği gibi işte akordiyonu tanımamda ve daha çok sevmemde Muammer Ketencioğlu'nun katkısı çoktur ama tabii çocukluğumda Balkan radyolarından dinlediğim akordiyon ezgileri yani bu çalgıyı sevmeme neden olmuştu ama yani işte 1991 yılında Muammer Ketencioğlu Feriköy Rum Kilisesi'nde ilk kez canlı olarak dinlemiştim. Ve işte az önce sizlere dinlettiğim Stavros Kuyumziz şarkısı, işte konserde aklımda kalan işte ilk şarkı olmuştu. Programa sevgili Muammer Ketencoğlu'nun 2010'da e, yayınlanan ve kendi bestelerinin yer aldığı Gezgin albümünden bir ezgiyle devam etmek istiyorum. E, Rua Augusta. We'll be right Az önce de belirttiğim gibi bugün 6 Mayıs günü her yıl tüm dünyada akordiyon günü olarak kutlanmakta. Neden 6 Mayıs? Bundan tam 190 yıl önce 6 Mayıs 1824-29'da Viyana'da Cyril Demian adında bir mucit 19. yüzyıl eğlencelerinde güçlü bir müzikal sesi duyulan ihtiyaca cevap verecek bir çalgı üretmiş adına da akordiyon demiş. E 180. yaş gününde yani 6 Mayıs 2009'da uluslararası akordeon konferansı o günü dünya akordiyon günü olarak kutlamaya başlamış. İşte akordiyon günü bir süreden beri ülkemizde de kutlanıyor. İşte bu yıl bir kutlama yapılacak mı diye bir e, sosyal medyada biraz e, dolaştım ama sanıyorum bu sene böyle bir kutlama olmayacak. İşte belki bu program açık radyo dinleyicilerine e, işte işte ...bugüne dair bir... ...küçük bir... ...ne derler... ...hediye <gülüyor> olsun... 2014 senesinde 6 ay kadar bir süre İzmir'de Çeşme, Alaçatı, Urla'da yaşadım. İşte organik tarımı öğrenmek istiyordum. Ya yani Benim için çok güzel bir 6 ay oldu. O yıl Alaçatı'da düzenlenen Ot Festivali'nin organizasyonuna da destek olmaya çalıştım. E, Muhammed Ketencoğlu da festival süresince bizimle beraber oldu. İşte Alaçatı'da, Urla'da, Nuhutalan Köyü'nde sokak konserleri yap. Şimdi o günlerden bir kayıtla programa devam etmek istiyorum. Urla Yağcılar Köyü'ne ait bir Zeybe'yi aynı köyde seslendiriyor Muammer. Yağcılar Zeybe'yi. Evet. Evet, ee, bu etkinliği... Etkinliğe emeği geçen her herkese, bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir buluşma oldu. Başta ceral Bey olmak üzere tabii ki ee, bu, bu köyün bu köyün Zeybe'ninden başlayalım madem. Yacılar. Köyünde yacılar. 2001'de e, Karanfilin Moruna adında bir albüm yayınladım. O albümde zaten icra etti bir parça Kapın ya Muhammed, evet. 14 yılında yaptığım canlı bir kayıtta Muammer Ketenço'unla korkuduğundan bir zeybek dinledik. Yağcılar zeybi. Bu dinletiden dinletin yapıldığı aynı gün, işte 15 Şubat 2014 günü, işte Yağcılar köyünden ayrıldıktan sonra Alaçatı yolu üzerinde işte ağırlıklı olarak boşnakların yaşadığı bir köye uğradık. Şimdi bu köyde sevgili arkadaşım Metin'in evinin avlusunda yaptığım bir kaydı dinletmek istiyorum. Muammer bu kayıtta 3 Sevdalinka şarkısı seslendiriyor. Dinliyoruz. Ketencoğlu'nun 2014 Şubat'ında e, Urla Nohut Alan Köyü'nde seslendirdiği Sevda Linka şarkılarını dinledik. Kollarıyla size sarılan tutunan bir bebek gibidir. Anlatacak çok şey vardır ama konuşmayı bilmez sadece derin derin nefes alır verir yüreğinizin üzerinde kırrüyünü her çekişinizde kendi iç çekişlerinizi anımsarsınız. Hiç konuşmadan saatlerce sadece müziği paylaşırsınız." diye anlatmış bu tanrısal sesli çalgıyı bir akordeon sanatçısı. İşte bir zaman not defterime yazmışım bu cümleleri ama hani yazanın kim olduğunu not almaya unutmuşum. Şimdi bir akordiyonun iç çekişlerine güzel bir örnek dinletmek istiyorum. Yine Muammer Ketencoğlu'nun Gezgin albümünde yer alan bir bestesi. Yunan Zeybekiko formunda bestelediği 9-4'lük hüzünlü bir ezgi Kasım Zeybe'yi. Radyo 94.9'da Babil'den sonra programı devam ediyor. Bugün 6 Mayıs Dünya Akordiyon Günü ve sizlere akordiyon ezgileri dinletiyorum. İlk bölümde Muammer Ketencoğlu'nun akordiyonunu ve sesini dinledik. Türkiye'de birbirinden değerli birçok akordeon ustası var. Şimdi akordeon ailesinin belki de en zor çalınan üyesi olan diatonik akordiyonu ustaca kullanan bir isme yer vermek istiyorum. Yani bu akordiyonda piyano tuşlarının yerini düğmeler alıyor. Halil İbrahim Onay'dan dinliyoruz. Hatırla sevgili. Thank you. ...Mayıs Dünya Akordiyon günü nedeniyle... ...Akordiyon izgileri çalıyorum... Şimdi Açık Radyo dinleyicilerinin pek de yabancı olmadığı genç bir akordeon ustasıyla programa devam etmek istiyorum. Aydın Çıracıoğlu'ndan dinleyeceğimiz ilk ezgi bir Spiros Peristeris ezgisi. Bu kayıt geçen yıl Münih'te faaliyet gösteren Winter Winter firmasının yayınladığı İstanbul Doğu ve Batı arasında albümünde yer alan bir ezgi. İşte Ezgi'de İstanbul sokaklarının seslerini de duyacağız. Güzel Kasap, Aydın Çıracıoğlu'nun akordeonundan dinliyoruz. aydın çıracı olundan bir Spiros Peristeris ezgisi dinledik güzel kasap bana göre Aydın oldu. yani Muammer izinden yürüyen genç ve yetenekli bir akordiyoncu birlikte de çok güzel işlere imza atıyorlar işte geçen yıl az önce bir ezgi dinlettiğim İstanbul Doğu ve Batı arasında albümünde de her ikisinin emeğini görüyoruz i̇şte Aydın'da işte Rebetiko müzikleri Balkan ezgileri ve dünyanın farklı coğrafyalarından akordiyonu de çalınan yorumlanan şarkıları, ezgileri takip ediyor ve işte sık sık onlara dinletilerinde yer veriyor. Geçen yıl Eylül ayında sevgili Aydın Çıracıoğlu ve Aslı Kurt program konuğu olmuşlardı. Şimdi o programdan bir Makedon türküsünü Feridemi ve ardından bir Makedon dans ezgisini dinletmek istiyorum. E, bu iki ezgiyi e, Ruhi Su Kültür Sanat Derneği'nin iki emektar e, genç e, emekçisi Hilal ve Barış için çalmak istiyorum. İşte dün e, hayatlarını birleştirdiler, evlendiler. E, onlara mutluluklar diliyorum. E, Aydın Çıracıoğlu ve Aslı Kurt'tan dinliyoruz. Önce e, bir Makedon türküsü Feri'den ve ardından bir Makedon de, e, dans ezgisi. a uh -huh. Aydın Çıracıoğlu ve Aslı Kurt bir Makedon halk türküsünü ve dans ezgisini yorumladılar. Ee, Akordiyon ailesinin bir diğer üyesi de Bandoneon. Şimdi size bu çalgının Türkiye'de, Türkiye'deki ustalarından bir ismi dinletmek istiyorum. Ortaç Aydınoğlu. Ee, geçtiğimiz yıl Ortaç Aydınoğlu ve e, grubu Tangesta'nın müzisyenlerini programıma konuk etmiştim. Ortaç Aydınoğlu bugün başlayan yeni dönemde 10 Mayıs Cuma günü saat 13'te El Füyece ile yeni radyo programcılarımızın arasına katıldı. İşte her Cuma bizleri Tango'nun büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkaracak. Şimdi Ortaç Aydınoğlu ve grubu Tangesta'dan bir potpuri dinletmek istiyorum. Bu kaydı 15 Şubat 2018'de Levent'te sunma verdikleri bir konserde kaydetmiştim. Ortaç Aydınoğlu ve grubu Tangesta'yı dinliyoruz. Ortaçaydınoğlu ve grubu Tangesta'dan dinledik. Ortaçaydınoğlu 10 Mayıs Cuma günü saat 13'te başlayacak olan programı El Fueyye ile bugün başlayan yeni yayın döneminde açık radyo programcıları arasına katıldı. İşte her cuma bizleri tangonun büyülü dünyasında bir yolcular çıkaracak programı kaçırmayın derim. Bugün de Babil'den sonra programının sonuna doğru geliyoruz Bugün 6 Mayıs Dünya Akordion Günüydü ve bugüne özel akordion ezgileri şarkıları dinlettim. E program destekçim Necmettin Eşkiye çok çok teşekkür ediyorum. Bu programı ve bundan önceki programları Facebook'ta Babilden sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Bana açık Acık radyo babilden sonra etcimail.com adresinden yazabilirsiniz. Programa 2014 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya Akordeon Günü konserinin final bölümünde yaptığım bir kayıtla bitirmek istiyorum. Konserin sonunda o gün daha önce sahne alan 15 akordeon sanatçısı ...hep birlikte bir kez daha saniye çıkmış ve akordiyonun usta ismi Maestro Salih Usta'ya akordiyonlarıyla eşlik etmişlerdi. Bir gitar ve bir de kontrubas bu cümbüşe katılmıştı ve hatırla sevgiliyi birlikte yorumlamış, yorumlamışlardı. Akordiyona emek verenler sağ olsunlar, var olsunlar. Dünya Akordiyonu günleri kutlu olsun. Haftaya pazartesi 13'te Açık Radyo 94.9 Bağbilden sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize huzurlu, sağlıklı, mutlu, güzel müziklerle dolu dolu geçecek bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Evet, şöyle bir şey yapalım mı? Usta'nın. Hep beraber bütün... Arkadaşlarımızı alalım sahneye ve beraber İstanbul'dan bir şey çalalım. Bir İstanbul şarkısı. Hani kolay da olsun. Ben demin yalnızca kur Biz hazırlamızı yapana kadar siz bize bir şarkı çalarsınız. İstanbul'dan <gülüyor> <gülüyor>